Akika kurbanını bir yere bağış etmek durumunda kurbanımız kabul olur mu? Kendimiz kesmedik yani demişler. Lütfen evet. cevaplayın diye de bir not düşmüşler. Olabilir. Akika kurbanı kesmek sünnettir. Bir insan kendisinin imkanı yoksa doğrudan kesme imkanı bir hayır kurumuna verebilir. Onlar vasıtasıyla kestirebilir. Kendisi kesmiş gibi olur. Ancak son yaşadığımız tecrübelerden sonra da şunu ifade edelim. İnsan kurbanını, zekatını, kefaretlerini, adağını vereceği kurum yani adaklarını vesaire, e, bunların vasıtasıyla yerine getireceği kurum dürüst bir kurum olmalı ve gerçekten insanlar tarafından güvenilir bir kurum olmalı. E, her kuruma vermemeli, özellikle zekat hususunda zekatın sarf edileceği, harcanacağı yerler Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmiştir. Ancak son tecrübelerden sonra gördük ki insanlar zekat topladılar, o zekatları zekatın verilmemesi gereken yerleri de harcadılar. Müslüman kardeşlerimizden bizim ricamız, bu husustaki tavsiyemiz mutlaka ve mutlaka Türk Diyanet Vakfı gibi, gerçekten aldığını aldığı gibi veren, bu hususta emanete, şiddetle riayet eden kurumları tercih etsinler veya benzeri kurumları tercih etsinler ki tam manasıyla gönül rahatlığıyla zekatlarının, fitrelerinin, akika kurbanlarının, nezirlerinin, adaklarının yerini bulması için.